ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz ayetiyle devam ediyoruz. Allah Azze ve Celle tüm Muhammed ümmetine güzel bir anlayış versin. Okuduğu bu ayeti i kerimeyle kurtuluşunu nasip etsin kardeşlerim. Ayeti i kerimenin geniş açılımı şöyledir. Ey Allah'ım başkasına değil ancak sana boyun eğeriz. Sana kulluk ederiz, sana ibadet ederiz. Ey Allah'ım yaptığımız ibadetlerde, itaatlerde, bütün işlerimizde ancak senden yardım dileriz. Senden başka hiçbir varlıktan yardım istemeyiz. Seni inkar eden kafirler ise işlerinde senin dışındaki taptıkları putlardan yardım diler, biz bunlardan veriyiz. Ayetin geniş açılımı budur. Kullukla alakalı inen ayeti hatırlayacak olursanız, Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattımdır. Yani bizim yaratılış gayemiz, amacımız neymiş? Kulluk. Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas bu ayetin açılımını yaparken her sözde, her işte, her ameldedir. Yani Allah Azze ve Celle bizleri her sözde, her işte, her amelde ululamamız için yaratmıştır. Öyleyse bizler de her Fatiha'da bu ayete geldiğinde düşünmeliyiz. Çünkü buradan sonrası bizim surenin başında da gördük. Artık kulun bana hamdetti, beni tanıdı. Melik olduğumu bildi. din günün sahibi olduğumu da ne yaptı? ikrar etti. Artık ne isterse ne yaparım? Ver diyor. Sen şimdi Allah'a dönüyorsun, diyorsun ki yalnız senden yardım verim. Yalnız sana ne yaparım? İtaat ederim. Öyleyse diyor işte, istediğini ne yapayım? Allah Azze ve Celle vereyim diyor. İşte insanoğlu burada ne yaptığının bilincinde olacak. Her sözünde Allah uğurlayacak. Unutmayalım ki biz her halükarda kulur. Ya Allah'ı ya da gayrısını razı eden insanlarız. Ağzımızdan çıkan söz ya hayır olacak, şer olacaksa susacağız. Yaptığımız iş bize hayır getiriyorsa yapacağız. Eğer hayır getirmeyecekse, getirmeyecekse duracağız. Düşündüğümüz bir şey bize hayır getirecekse bunu ne yapacağız? Eyleme dökeceğiz. Eğer hayır getirmiyorsa burada ne yapacağız? Durmasını bileceğiz. Yani okuduğumuz ayete bizler aynı zamanda ne yapmayacağız? Ters düşmeyeceğiz. Abdullah i̇bn Abbas'tan gelen izahda Cebrail Muhammed Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın şöyle buyurduğunu söylemiştir. Ey Muhammed de ki, ey Rabbimiz ancak seni birler, senden korkar ve sana ünlü bağlarız. i̇bn Abbas bu ayetle alakalı bunu nakletmiştir. Ey Muhammed de ki, ey Rabbımız ancak seni birleriz. Ancak sana ibadet edilir ve yardım bekler meselesinde. Senden korkar ve senden ümit ederiz. Bu da nedir? Ehli Sünnet'in nedir? İtikadıdır. Allah'tan hem korkar hem de ne yaparız? Ümit bağlarız. Ve bu akideye sahip olan bir insanda ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Bir kalpte hem korku hem de ümit varsa o insan ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü ve bu iki duyguyu diyor kalbinde barındıran korktuğundan emin ümit ettiğine de ne olmuştur. Kavuşmuştur. Nail olmuştur. Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Eğer denilecek olursa Allahü Teala hem kullarına kendisine itaat etmelerini emrediyor hem de itaat etmelerinde kendisinden yardım dilemelerini emrediyor. Allah'ın kullarına kendisine itaat etmelerini emrettikten sonra, itaat etmelerinde kendilerine yardım etmemesi mümkün müdür? O halde kulun Rabbından itaatta kendisine yardımcı olmasını dilemesinin manası nedir? Buna şöyle cevap verilir. Kul Rabbından geçmişteki itaatlarına dair yardım istememekte, gelecekteki itaatlerine dair yardım istemektedir ve bunlarda da şaşıracak bir şey yoktu. Çünkü Allahu Teala'nın kullarına verdiği emirleri yerine getirecekleri güç ve imkanları bahşettikten sonra yine de o emirleri yerine getirirken onlara yardım etmesi Allah'ın nedir? Bir lütfudur. Düşün, hastalığı veren kimdir? Allah'tır. Sen ne yapacaksın? Ya Rabbi bana şifa vereceksin. İsteyeceksin. Veren de odur. Verdiği halde şifayı isteyeceğinde de nedir? Odur. Mesela, Mescidin içinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e diyor ki radıyallahu anh <gülüyor> şu mescitten çıkmadan diyor bana hatırlat sana cennet hazinelerinde bir hazine vereyim. <gülüyor> Bu arada da kapıya doğru yürüyor. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki Allah'ın Resulü diyeceğini dedin hem de kapıya gidiyorsun. Nerede olursan Allah la havle ve la illa billah. Çünkü bu Allah'ın sana diyor bahşettiği 99 bela ve musibeti bir bu söz ne yapar? Def ederdi. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle bizleri imtihan etme veya sebebi hikmeti kendi yanında olan şeylerden bizlere birçok bela gönderebilir mi? Hastalıklı İnsanların musallat olmasıydı, iftirasıydı, sözleriydi, yangındı. Birçok şeyler ne yapabilir? Olabilir. Taşlanmasıydı, kavminin seni çıkartmasıydı, her şeyi düşünün yani. Her şey dışlamasıydı. Bir söz hepsine ne yapıyor? Yetiyor. Yani burada her halükarda Rabbimize ne yapma? Dönmemiz gerekiyor. Evet. Ayetten için önce ancak sana yardım ederiz denildi, daha sonra da senden yardım dileriz denildi. Halbuki önce ibadet etmede yardım edilmesi, istenilmesi daha sonra da ibadet edildiği bildirilmeliydi. Buna şöyle denir, Allah'ın yardımı olmadan ibadet edilemeyeceğinden, ibadet etmekle yardım istemek birbirinden ayrı olmayan şeylerdir. Kul isterse önce yardım dileyip ibadet ettiğini beyan etsin. İsterse ibadet ettiğini bildirip yardım dilesin fark etmez. Kişinin ihtiyacını karşılayana, karşılayan insana ihtiyacımı giderdin. Bana büyülük, büyük iyilik ettin. Ben de sana teşekkür ederim demesi gerekir. İşte bu ayette de ancak sana ibadet ederiz ifadesi ancak senden yardım dileriz ifadesinden önce gelmesine rağmen manen daha gene sonra gelmiş gibidir e, sözüdür. Evet. Bu da aynı zamanda günümüzdeki ne kadar şirk, küfür, hal ve hareket varsa bu ayet-i kerime aynı zamanda da ne yapıyor? Götürüyor. Düşünün yaşamış olduğumuz şu ortamda ne kadar e, Allah'ı bırakıp da insanlara tapan, insanların koymuş olduğu ölçülere tapan hem de Allah'a yaklaştığını zanneden ve hatta belki çoğu insan Allah'ın adını ağzına az anarken onlar günde Allah'ın isimlerini yüzer kere, biner kere zikreden insanları düşünün. Zikrederken Allah'ın zikrini, Allah'ın ismini anan insanlar, başları dara geldiğinde ve sıkıştıklarında, isteyeceklerinde ve sığınmalarında hiç de zikrettiği kelimeye sığınmadıklarını, hiç de zikrettiği kelimeye kelimeden istemediklerini görürsünüz. Çocuğu olmaz, işleri rast gitmez, başına büyük bela, musibet gelmiştir, hemen bir yatıra veyahut bir şeyfe gider, ondan ne yapar? Himmettiler, medettiler veyahut başına bir bela geldiğinde, Ölüden yardım isteme ne yapar? Yoluna gider. Yetiş ya Pirim Abdülkadir Geylani veyahut falandı, filandı. Halbuki ayeti kerimede direkt istenilecek ve sığınılacak, yardım istenilecek mercinin Allah Azze ve Celle olacağı ne yapılıyor? Bildiriliyor. Yani Allah'ın adını zikreden, ben de Müslümanım diyen bir insanın Bu ayetten başka, yani Allah'tan başka sığınacak hiçbir yerin olmadığını ne putlara, ne yaşayana, ne de ölüsüne, bunlara kesinlikle tapınılmayacağını, istenilmeyeceğini, istenirse bile onların kendisine icabet etmeyeceğini ayet-i kerime çok açıkça ne yapıyor, bildiriyor. Ve bu aynı zamanda da tam bir nedir? Tıvhittir. Bunun dışındaki hareket ise, insanı ne yapar? bozar, şirke götürür, tevhidini götürür. Bakın günümüzde birçok insanın boynunda muskalar görürsünüz. Veyahut asrın son e, pisliklerinde e, ne diyorlar, cevşen görürsünüz. Halbuki aynı takılan şeyleri Budistlere bakın. Yani Allah inancı olmayan, insana tapan, o yoga yapan, kafalarını e, kazıtan, kendilerini güya inzivaya adayan, evlenmeyen, işte spor yapan, işte bahşi insanları düşünün. Onların mabetlerinde işte arabaya takarsan 10 dolar, boynuna takarsan 100 dolar tipinde çevşenler vardır biliyor musunuz? Yani bir kafirin, bir putperesin taktığı bir şeyin aynısını inanıyorum diyen bir insan ne yapar? boynuna takar. Düşünün bu taktığı şeyin içinde velev ki Kur'an'ın tamamı yazsa, velev ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri yazsa, velev ki bütün Resullerin isimleri yazsa, ona faydası vardır. Bu doğru değildir, caiz değildir. Ancak Allah'tan istediler. Allah'ın dışında yarattığı herhangi bir eşyadan, taştan bir şey ummak nedir? Şirktir. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ve Sellem'den diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü, bize de bir zâdül embat yapsana." Yani kırmızı kitabın tefsirinde Ebu Vakıt el-Naisi e, kitabında naklediyor. Bize de bir ilah edin sana. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şuan Allah'tır. Siz aynen Musa'nın kavminin Allah'ın rahmetiyle Kızıldeniz'den karşıya geçtiğinde sahile geldiklerinde buzaya tapan bir kavim gördüğünde aynen onların istediği gibi yaptınız diyor. Haş şeyi mutluluk oldunuz demeyin. Cehaleti ne yapıyor? Diyor. Bugün bakın arabalardan eksozunda papuç. Aynasında Kur'anlar göğsünde nazar boncukları veyahut bir çocuk doğduğunda hemen ne yapıyor? İşte ya, ya, maşallah getirip bir ne yapıyorlar? Altın takıyorlar. Veyahut iş yerlerinin kapılarında bir altın alı veyahut işte okunmuş bir e, limon tutuyor veya bir şeyler bir şeyler insanlar ne yapıyor? Koyuyor. Veyahut 31 besmele veyahut değişik şeyler bunlar tamamen nedir? Allah'ı bırakıp Ayrı, ayrı şeylerden bir medet ummadır ki bu da tevhidi ne yapar? Bozar. Yani inandım diyen, namaz kılan İyyâke budu ve İyyâke nestâin diyen bir insanın itikadını ne yapar? Bu yaptığı ameli bozar. Öyleyse bizler her sözde, her işte, her amelde ancak Allah'ı ne yapmalıyız? Unulamayız ki sözümüzden amelimiz birbirine ne yapsın? Uygunluk olsun. Ters düştüğünde sözden amel bu fıstır. Yerine göre insanı zalim, yerine göre de fasık, yerine göre de ne yapar? Kafir, müşrik yapar. Allah muhafaza. İşte Fatiha suresinin önemi bu kadar büyüktür. Ümmül kitap olması, Kur'an'ın anası olması bütün meseleleri bu sure içinde ne yapmasında toplamasından kaynaklanıyor. Yani biz ne amel işlersek isteyelim, ne ee, yaparsak yapalım bir olan Allah'ı razı etmek zorundayız. Ona itaat etmek zorundayız. Onu razı etmek zorundayız. Ha günah mı işlendi? Günahın boyutu da önemli. Bir Rabb'in olduğunu bilip ona dönmeli ve onu ne yapmalı? Ondan tövbe dilemek gerekir. Düşün 99 kişiyi öldüren bir insan dönüp de Rabbinden, tövbe istifa Ne yapabiliyor? Dileyebiliyor. Öyleyse sen o kadar insan da öldürmemişsen ne yapacaksın? Dönüp Rabbim'den isteyeceksin. Öyle insanlar vardır ki Allah onlara şeytanı ne yapmıştır? Allah yapmıştır. Ağızları aynı lağam gibidir. Evet. Müslümanı gördüğünde şeytan görmüş gibi hareket eder. Ama aynı insanlara bakın, şaşılacak derecede Müslümanı gördüğünde hocam Allah senden razı olsun. Ay benim kardeşim. Allah senden razı olsun. Dinimi öğrettin. Eğer sen bana dinimi öğretmeseydin, ben şirkteydim küfürdeydim Ama kardeşlerim, insan amellerine dikkat etmediği zaman kalpte hastalıklıysa iyi gördüğünde iyiye, kötüyü gördüğünde de kötüye meyledür ve sen de onu tedavi edememişsen, o insanın artık ağzı önce lahma döner. Sonra vücudu lağma döner, sonra lağma karşı gider. Müslüman desen ona yazık. Demesen sana yazık, ortada kalır gidersin. Onun için okuduğunuz ayetler önce size çok çok ne yapmalı, fayda vermeli. Eğer fayda vermiyorsa o zaman başkasına hiçbir fayda ne yapmaz? vermez. Düşünün bir alimden bahsederken aslında Allah Azze ve Celle <gülüyor> ve onun Resulü ta tepeden ta aşağıya kadar alır. Aleyhissalatü Vesselam bir gün ilmiyle amel etmeyenin durumunu bahsederken şu yanan handile bahseder. Düşün birilerine anlatan bir insan gelin diyor hidayete erin Allah'ı birleyin bakıyorsun hal, hareket konuşma İslamı değil. Belki birilerine bir nebze fayda verir ama kendisi de aynı zamanda yakıp ne yapıyor, eriyip gidiyor. Allah bizi böyle durumlara düşürmese kardeşlerim. Onun için iyya ve iyya çok çok önemli bir dusturdur. Ancak sana ibadet ederiz çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Düşünün. Riyadan bahsedilirken hadis-i şerifte hatırlayacak olursanız biz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in, Allah onlara rahmet etsin, aramızda Deccal'dan konuşuyorduk. Diyor. Allah Resulü diyor üzerinde çıkar geldiktir. Size diyor bundan daha büyük bir beladan anlatayım. Düşünün bir Deccal, ta, Nuh aleyhisselam'ın sakındırdığı bir fitne, bir bela, bir musibet. Musibetlerin en büyük. Ondan daha büyük deyince sahabe ne yapıyor? Dikkat kesilir. <gülüyor> Bu diyor küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Sahabe ilk duyuyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir. İlk duyduğu için bak tarife bak ne kadar mükemmel. Biriniz diyor namaza dursa. Birinin de izlediğini görse namazını güzelleştirirse bu küçük şirktir. Ve İbn Abbas'tan gelen rivayette, kapkaranlık bir gecede, kapkara bir taşın üzerinde, kapkara bir karıncanın yürüyen ayak sesine Allah'ın bizleri bilerek, bilmeyerek şirke, küçüğüne, büyüğüne düşmekten beri buyurur. <Gülüyor> Bak şimdi burada yalnız sana ibadet ederiz diyor. Şimdi buradaki küçük şirk kardeşlerim bu ameli iptal eder. İmamı değil. Ama biz çizgi var. Oraya adım mı? bu ne yapıyor? Bu sefer imamı da iptal eder. Onun için yalnız sana ibadet ederiz sözüyle özü ne yapacak bizde? Tam olacak. Konuşurken kimsenin tatifini beklemeyeceğiz. Davet ederken kimsenin seni övmesini, sana ne kadar hayır konuşursak konuşsun, hiç bu senin şeyinden bir şey ne yapmayacak? Değiştirmeyecek. Ben burada ne insanlar gördüm. Allah senden razı olsun abi deyip birilerini kötülediğini. Kötülediğindeyse ben onlara hep şunu dedim. Kötülemeyin. Onlar da sizin kardeşleriniz. Bir zamanlar onlar da sizin gibi bana dua ederlerdi. Ama amellerine dikkat etmediler. Bugün başka yerlerde. Onlara dua edin, Allah hidayet etsin demiştir. Bunlardan bir tanesi onlara çok ağır konuşmuştur. Onlar şöyle şerefsiz, böyle şerefsiz. Şimdi onlara kardeşim diyor bize şerefsiz. Ama ben onu duyardım. Amellerine dikkat et Ticaretine dikkat etmedi. Ondan aldı borcunu vermedi. Ondan aldı borcunu. Onun lafını ona getirdi, bunun lafını buna getirdi. Amellerine dikkat etmedi. Şimdi kalpler döndü. Hakkı anlatan, hak ehli olanla günah işleyen bir insanı aynı yerde göremezsiniz. Günah işlediğin zaman dikkat et, ilk tevhid kardeşinden uzaklaşırsın. Şeytan sana tevhid kardeşini kaka diye gösterir, kötü gösterir, günah işleyen bir insanı artık dost gösterir. Onunla artık kafan sarmaya başlar böyle bir hale geldiğinde hemen okuduğum bu ayette aklın başına gelsin. Çünkü akabinde ayeti kerime diyor ki istediyor, diyor istemeye başlıyorsun. Sen bizi doğru yola ayet. Arkasından kendilerine nimet verdiğin kimselerin yok. Gazaba uğrayanların ve sapanlarınkine değil. Amin. Şimdi bu ayeti kerimeler hemen bu ibadetin akabinde gelen. Dua ediyorsun ona ibadet edeceğini söylüyorsun Allah Azze ve Celle iste kulundur. Hemen senin istediğin ilk söz sen bizi doğru yola inedin. Bu ayetler ilk kimin dilinden çıktı? Resulü'nün dilinden çıktı. Oradaki insanlar sapık yolda mıydı? Evet. İşledikleri ameller yani hangileri doğru bir şeydi ki? E günümüz farklı mı? Günümüz de aynı şekilde. Sabah yataktan kalkıp yatağa girene kadar öyle bir dünyanın içindeyiz ki neler oluyor neler. Öyle insanlarla karşılaşıyorsun ki neler neler. Duyguların her saatte ne yapıyor? Değişiyor. Ağzına bazen hayır söz geldiğinde bazen ne yapıyorsun? kataplanıyorsun. Kötü söz de gelebiliyor. İyi düşünce geldiği gibi kötü düşünce de gelebiliyor. Hayır damarlarının açıldığı gibi şer damarlarında ne yapabiliyor? Açılabiliyor. Hayırlı insanlar yanına geldiği gibi hayırsız insanlarda ne yapabiliyor? Gelebiliyor. Bu da gösteriyor ki insan her halikarda ne yapabilir, değişebilir. Allah'ım sen bizi doğru yola Yani Allah'tan hep ne yapacağız? Hidayet dileyeceğiz. Allah Resulünün dediği gibi Aleyhissalatu vesselam Rabb'umuz şöyle buyurdu diyor. Ey kullarım hepiniz hidayete muhtaçsınız. Öyleyse benden hidayet isteyin ki hepiniz idete. Hepiniz muhtaçsınız. Benden isteyin ki size de Hepiniz çıplaksınız. Benden isteyin ki size ne yapayım giydireyim. Diyor. Onun için en güzel <gülüyor> neymiş Allah Azze ve Celle'den ne yapma isteme. Sen bizi doğru yola ilet. Şimdi kardeşlerim bu söz neden kimin ağzından çıkmıştır diye soruyoruz. Birine desin ki doğru yola git. Allah sana hidayet etsin ben gavurumdur. Dememesi gerekir. Bu söz Allah Resulü'nün ağzından çıktıysa Allah Resulü kötü bir yoldan mıydı? Değil. İlla söylenen bir sözü kötü olarak ne yapmayacaksın? Ele almayacaksın. Burada ince bir nokta daha var. Allah bizi doğru yola koymazsın. Sen doğru yola ne yapamazsın? Duramazsın. Öyleyse yaptığın hiçbir şey, hiçbir yaptığın ameli ister ferden, ister cemaatan yani bir sadaka, bir infak olur. Bunu asla kendinden görmeyeceksin. Bak Musa Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle Firavun'a git. O azdı. Ona yumuşak söz söyle. Ola ki anlar diyor. Musa aleyhisselam öbürlenmiyor. Büyüklenmiyor. Ha bu kadar insan içinde beni seçtin demiyor. Ya Rabbi dilimdeki ki düğümü çöz. Göğsümü genişledi. Kardeşim Harun'u bana vezir kıl. Seni çok çok analım. Çok çok zikreden. Bu da gösteriyor ki verilen her nimet Allah'tandır. Hidayet de nedir? Allah'tandır. Eğer Allah bize hidayet etmeseydi biz ne namaz, ne ibadet, ne bir şey bilmeziz. Öyleyse her namazda bunu duamızı ederken Rabbimiz'den bir şey isterken ne istediğimizi ne yapacağız? Farkına varacağız Allah Azze ve Celle inşallah ömrümüz gelir. Ayetlere geliriz Fırkan Suresinin son ayetlerini okursanız Allah sizin ameliniz olmasın neyinizi kıymetlersin neyinizi değerlersin. Öyleyse ibadetlerimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Verilen nimetin kim tarafından verildiğini bileceğiz. Çünkü ayetin hemen devamında diyor ki: Kazaba uğrayanların ve sapanların diyor. Yeryüzünün Biliyorsunuz kardeşlerim daha önce hakimleri kitap ehliydi. Allah onlara yeryüzünün hakimiyetini ne yaptı? Verdi. Ama onlar ne yaptılar? Bunun Kadri kıymetini bilemediler. Peygamberlerine isyan ettiler. Gazaba uğradılar. Lanete uğradılar. Dalalette ne yaptılar? Kaldılar. Ve Allah Azze ve Celle onlara misal bin nimet verdiyse işlemiş oldukları günah ve isyanlarına sebep Allah onların yarısını ne yaptı? Onlara haram kılmıştır. Mesela Allah Azze ve Celle kitabında Allah diyor onlara ityanı ne yaptı? Haram kıldı. Onlar ne yaptılar? Erittiler. Biz yemiyoruz ki. Erittiler. Sattılar. Parasını yediler. İtyanı ne atmıyoruz, Yemiyoruz diyerek haramı tevhirli. Allah onlara ne diyor? EyK halkından bahsediyor. Balık avlamayı yasakladı. Onlar ne yaptılar? Gittiler. Derin derin hendekler kazdılar. Yani Allah'ın haramlarının arkasını açtılar. Günümüzde ne yaptılar? Faiz haram mı? Haram. Önce ne yaptılar? Nema dediler. Milleti bir nemalandırdılar. Tasarruf, teşvik konu bilmem ne. İnsanları faiz bir Alıştırdılar. Bak o zamanlar kart mart yoktu. Millet bütün nemeye alışınca ondan sonra ne yaptılar? Büyük şirketler artık kartla alışverişe başladılar. Sonra dikkat ederseniz büyük büyük firmalar çıktı. Marketler, gross marketler. Onların kartları çıkmaya başladı. Ondan sonra bankalar peynir ekmek gibi sokaktaki adama ne yaptı? Kartlar dağıtmaya başladılar. Sonra belamlar çıktılar. Dediler ki evlenmedi araba almada, ev almada faiz nedir? Haram değil dediler, mübah dediler. E bu zaten önemli unsurlardır. Bir adam zaten vakti geldi mi ne yapacak? Evden alacak? Kiracıysa, yani ev almaya gözünü dikecek veyahut adam gidiyor geliyor, iki araba değiştiriyorsa ya arabam olsun diyecek. Ve Bunları alan adam artık geri anda günlük şeyinde ne yapacak? faize düşmemesi mümkün değil. Ortamı oluşturacaklar. İşte geçmiş ümmetler kendilerine verilen nimetleri böyle haram kıldılar. Yani Allah'ın helalları hadrı kıymetini bilemediler, hırslandılar. Ellerindeki nimet ne yaptı? Gitti, bereket gitti. Bakın faiz veyahut böyle bu türlü alışverişler insanlara hayır getirdiğini zannediyorlar. Ama hamuduyla götürüyor farkında değil. Farkında değil. Onun için kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Amin. Gazaba uğrayanların ve sapanlarınkine değil. Bunlar çok önemli kelimeler kardeşlerim. Allah bizleri doğru yolda yürümeyi muvaffak kılsın. O yolda yürümeye bizleri başarılı kılsın, ihsan etsin. Çünkü İyi bir Kur'an okuma, iyi bir peygamberin sözlerini analiz etme, insanı bu yoldan uzak durmayı ne yapar? Gerektirir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam bir sözünde Yahudiler 73, Hristiyanlar 72, Estağfurullah. Yahudiler 71, Hristiyanlar 72, benim ümmetim de 73, fırkı herhalde. Biri müstesna. Hepsine ateş dokunacak. Bunlar kime Allah'ın Resulü? Benim ve ashabımın yolu üzerine diyor. Ve sizler diyor, kitap ehlini karışı karışına, arşına arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi ne yapacaksınız? Kuyacaksınız. Hatta onlardan birisi keler deliğine girse, siz de gireceksiniz. Hatta onlardan birisi diyor yol ortasında gizli değil bak. Anasıyla cinsi münasebet yapsa, beyin ümmetinden de çıkacaktır. Bu ayetler çok önemli. Hem dua edip hem de bu duaya ne yapamayacaksın, ters düşmeyeceksin. Düşersen aynı onlar gibi olursun. Bugün içimizde yok mu? üç tane kelime öğrenmeyle ameli bırakarak ne yapıyorlar? Cakas satıyorlar. Hoca derken adını hitap etmeye başlıyor. Ha bizim için atmış, isimmiş, önemli değil. Önemli olan sensin. Önemli olan sensin. Senin hitap etme şeklindir. Ve Yahudi ve Hristiyanların hal ve hareketlerine bakın kardeşlerim. Yahudiler ilimde ne yapmışlar? derinleşmişler Peygamberleri bile geçtiklerine zannetmişler. İlimsiz böyledir. Hristiyanlar ne yapmışlar? Allah'ın emretmediği amelleri işlemeye başlamışlar. Onlar da yine bunu hak edemeyip yoldan çıkan sapkınlar olmuşlar. Düşünün şimdi Budistler evlenir mi? Evlenmez. Hristiyanlar Rahip rahibe demelerinin maksadı ne? Güya evlenmeyip kendilerini bir manastıra kapatarak Allah'a vakfetmek. Bugün Müslümanım deyip de evlenmeyenler var mı? Var. Güya kendilerini Allah'a vakfediyorum. E senin peygamberin dokuz tane evlenmiş. Allah sana bu hadi Allah Resulüne verilen özel bir şey. Allah sana dörde kadar evlenme hakkı vermiş. Bir de değil, neden evlenmiyorsun? Bunları ne yapma insanın düşünmesi gerekir. Ama bugün bakın, yeryüzündeki en büyük pislikler, Hristiyan rahip ve rahibelerin ibnelik ve lezbiyenlikleri bütün dünyaya yayılır. Kreş adı altında, Hristiyanların kilisede çocuklara verdikleri eğitime bakın, tamamen mahkemeler onların yüzünden tıkanmış vaziyettedir. Küçücük çocuklara cinsel istismar yapmışlardır. Onların hepsi Allah'ın verdiği fıtri duyguları yerine gereğince getirmediklerinden kaynaklanmıştır. İşte gazaba uğrayanlar ve sapanlarınki değil derken onları da ne yapma çok güzel analiz yapmak zorundayız. Sadece ilim yetmez. İlim ameli getirmeli Amel arkasından daveti, davette arkasından gelecek bela ve musibetleri sabrı getirmeli. Ölçü İslam'da nedir? Budur. Bunun hangisi sekteye uğrarsa su kaçağılardır. Ve ibadetlerde muhakkak Allah'a ne yapmalı? Şükretmek gerekir. Demek ki diğer ayetle meseleyi yakalarsak ey Allah'ım sadece sana ibadet ederiz. Senin hiçbir ortağın yoktur. İbadeti senin dışındaki ilah ve putlara değil, yalnızca sana tahsis ederiz. Sen bize, sana ibadet etmemizde yardım et. Sen bizleri kendilerine nimet verdiğin peygamberlerini ve itaatkâr kullarını muvaffak kıldığın yola ve bu resuluna uymaya muvaffak kıl. Burada yapmış olduğumuz duanın manası nedir? Bu çıkmış olur. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Şimdi burada bir de hidayetimizi artır. Sen bizi hidayete er ifadesi artır şeklindedir. Yani zaten hidayete ermiş durumdasın. Sen bizim hidayetimizi nedir? Artır manasındadır her okuduğunda. Bu da hidayetin artmasından maksat açıklamak demektir. Yani Allahü Teala Resuluna farz kılınan emirlerin açıklamasını istemesini emretmiş. Vallahi Resulullahin Aleyhisselam ey Allah'ım, sen bana farz kıldığın emirleri açıkla demekle memurdur. Şimdi Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ee, hidayet isteme ve hidayeti yani sen bize doğru yolu, doğru yola ilet ifadesi. Sen bizi ahirette cennetin yoluna ilah et de manasına da gelir. Sen bize doğruyu göster. Her bir şekilde şeytanın hislerini üzerimizde ne yap? Uzak tut manasına da gelir. Çünkü düşünün bir namaz kıldığında şeytan sana musallat oluyor mu? Bir oruç tuttuğunda bir hacca gittiğinde şeytan ensende geziyor. Bir hayır hasanat yapacaksın yapacağın adamın belki şeytan kötü bir yerini gösteriyor. Seni ne yapıyor? Uzak tutabiliyor. Veyahut düşünün en üst mertebede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hem de zevcesine zina iftirasını atan toplumun içinde yayan kim? Hı hı. Ayşe annemizin babasının, Ebu Bekir'in yardım ettiği, aşesini verdiği bir adam. Hem adamı maaşını veriyor, maaşını alıyor, maaş aldığı adamın kızına hem de peygamberin hanımına nafır olmayacak sözleri söylüyor. Ve Ebu Bekir de parayı ne yapıyor? Kesiyor. Kesiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona soruyor. Sen buna ne için veriyordun? Allah için. Ve ne için kestin? Nefsimsin. Öyleyse devam ettir. Yani yapılan bir yardımda şeytan sana ne atmayacak? Mani olmayacak. İmanın yüksek derecesi nedir? Budur. Veya çok kadaplısın, sinirlisin. Birisi sana geldi dedi ki emuzu çek. O evuza sana ne yapacak? Yetecek. Birisi sen aktan saptın. Doğru yolda değilsin. Allah'tan kork dediğinde o seni ne yapacak? Durduracak. Şer konuştuğunda Allah'tan kork. Kardeşim hayır konuş ya da sus dediğinde o seni ne yapacak? Durduracak. Yani sen bizi doğru yola ilet dediğinde dua ettiğin gibi sen de ameline ne yapmayacaksın? Ters düşmeyeceksin. Çünkü Allah Azze ve Celle sana bir kul göndererek doğruyu anlatabilir. Bir meleği insan kılığında göndererek sana ne yapar? İmtihan edebilir. Sen bu imtihanı ne yapma? Kazanmak zorundasın. <gülüyor> Hadis-i şerifte kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, gazaba uğrayanları ve dalalete uğrayanları bize şöyle açıklıyor. Bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü şunlar kimlerdir? Yani Yahudileri gösteriyor. Bunlar gazaba uğrayanlardır. Peki şunlar kimdir? Bunlar da hak yoldan sapanlardır. Dalalete uğrayanlardır demiştik. Yani Hristiyanları göstererek bunu hem Tirmizi kitab Tefsir'de hem de Ahmet müsnetinde de ayet-i kerimede izah etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından Yahudi ve Hristiyanların gazada uğrayan ve dalalete uğrayanlar olduğu ne yapmıştır? Sescil edilmiştir. Ve bununla alakalı birçok ayet kelime kerime de vardır. Mesela onların suda boğulanlarının veyahut onların maymunlar, domuzlar olduklarını Kur'an'da nedir? Birçok açıklamaları vardır. Burada e, aslında gazaba ve dalalete uğrayanlar her dedir. Fakat burada Allah Azze ve Celle bunların sıfatlarının daha ön plana çıktı. çıkanlar mı ne yapmıştı Sıfatlarını ayrı ayrı zikrederek bizlere ne yapmıştı Dikkat etmemizi tavsiye etmiştir. Aslında her iki tayfada hem gazaba uğramış hem de dalalettedir. Fakat dalalet Hristiyanlarda daha ağır Kazaptsa Yahudilerde ne yapmıştır, daha ağır basmıştır. Allah Azze ve Celle onların bu sıfatlarını güzel yakalayalım diye dikkatimizi çekmiştir. Yoksa her ikisinde de bu sıfatlar nedir vardır, sadece biri var da biri yok manasında değildir burada. Ama ikisi gibi de bize ne yapmayın olmaydır. Bakın günümüzde mesela Yaşar Nuri gibiler çıkıp tam bir konuşuyor, tam bir Yahudi zihniyet. Veyahut bazı şeyler var dilime, ismini pek diline dolanmak istemiyoruz. Bunlar da tam dalalet içinde. Ve Türkiye'yi tamamen neredeyse karmışlar. Hemen bir mesele oluyor. Dilleri konuşuyor. O da bilmem nereden geçmiş olsun, sağlığı olsun bilmem sanki devlet başkanıymış gibi beyanat vermeye başladı. Ya sen zaten dalalet değilsin. Senin sözünü kim takar ki? Kendi adamı bile ne yapmıyor? Takmıyor Allah hepimize hayır versin. Heva ve hevesini ilah edinenlerden bizleri eylemesin. Allah bizlere hayır versin. Demek ki ümmür Kur'an olan Fatiha'nın yedi ayet şeklinde uzatılması ve her namazda okunması ve Fatiha okumayanın namazı yoktur ifadesinin gelmesi, Fatiha suresinin ne kadar önemli olduğunu ne yapıyor? Gündeme Getiriyor. Şimdi Fatihya okumayanın namazı yoktur meselesinin üzerinde de biraz duracak olursak demek ki Fatihya okumuyorsa bir insanda namazı, namazı bırak başka şeyler de yok. Hamt yok, Allah'ı büyükleme yok, din gününü sayma hiç yok. Ben şimdi mesela bazen seyrediyorum bu namaz kılamıyor bazı insanları. Eller şurada. Her yeri geziyor. Şimdi düşün. Alemlerin Rabbini düşünen, onun melik olduğunu düşünen, onun din günü sahibi olduğunu düşünen insan sağa sola bakabilir, mi, kabar diyebilir. Mi? Bir gün mescide İbn-i Abbas geldiğinde adamın elinin sağda solda gezdiğini görünce, bunun diyor kalbinde diyor huşu olsaydı eli orada burada kesmez kimin huzurunda durduğunu anmasaydı diyor. Hayat bir gün mescide gelir, herkesin namazda tilki gibi sağa sola baktığını görünce biz diyor Allah Resulü'nün zamanında diyor namazdayken diyor secde mahallinin dışına gözlerimizi kaydırmazdık ve çarşıya gittiğimizde herkesten alışveriş yapabilirdik diyor. Herkes emindi. Şimdi ise diyor falan oğullarından başka o da namaz kılanı gösterir, o da Secde mahallenin dışında gözünü sektirmemiş. Onun dışında diyor, çarşıda alışveriş yapacağımız kimse kalmadı diyor. Yani okunan bir Fatiha'nın sadece okumakla kalmadığını, insanoğlunun üzerine ne kadar tesir ettiğini ne yapıyor? Gösteriyor. Yani Fatiha'yı okuma, sadece okumakla ne yapmıyor? Kalmıyor. Bir şeyleri ikrar ettiğin gibi, aynı zamanda Rabb'ına da ne yapıyorsun? Dua ediyorsun. Bir rekatta mı? Değil. Her rekatta. Yani her rekatta bunu her namazın her rekatında Fatiha'yı okurken Allah bizi gafir kılanlardan eylemez. Evet. Ve akabinde amin diye bir ne yapıyorsun? Bir mühürleme <gülüyor> vardır ki bu meleklerin amin sözüne denk gelirse bir de Artık günahlarına da nedir? Kefaret olur. Düşünün, Fatiha suresinde işi bitiriyorsun. Tertemiz. Yani tertemiz hale geliyorsun. Şimdi namaza geri dönelim. Bir namaz, evin önünde akan, bir nehre günde beş sefer girip de temizlenen ve ondan kirden eser kalmayan insanın misali gibidir sözüne gelelim. E şimdi Fatiha'yı böyle okuyan, ki daha bunun daha teferruatta açıklamaları da var tabi. Sırf Fatiha'da amin dediğinde arınıyor mu? Arınmıyor. Ve bu insanı Allah Azze ve Celle ne diyor? Namaz, insanı her türlü fahşadan, fuhşiyattan ne yapar? Alın Şimdi Fatiha'yı düzgünce okuyan, Allah'a hamd dedi. onun Büyük olduğunu, ulu olduğunu, melikler melik olduğunu ikrar eden ve din gününün sahibi olduğunu anlayan ve bütün ibadetleri ona yapacağına söz veren, ona sığınacağını ondan isteyeceğini söyleyen, ikrar eden bir insan sonra da Allah Azze ve Celle artık benden ne dilersin. Beni doğru yola yani. sıratı mustakim yoluna. Gavzaba uğrayanların dalalete uğrayanların değil diye sen de dua edeceksin. Ve amin diye de ve Bundan sonra tutup namazdan daha çıkar çıkmaz başka başka işler yapacak Bu senin namazının olmadığını, o namazın sana hiçbir faydası olmadığı gibi hiçbir fuhşiyattan da ne yapmadığını koymadığını göreceksin. Yani su kaçaklığı ta buralardan bahsediyor. Yani bir insanın dört dörtlük tadili erkana kana uyarak namaz kıldığını görebilirsin. Ama burada kıraata da, kıraatta geçen şeylere dikkat etmez seni ne yapıyor? İşte kurtaran bu. Yoksa bir çocuğa namazı talim ettirirken hadi yavrum gel bana uy desem. Uy demene de gerek yok. Yeni böyle emeklemeye yürümeye başlıyorsa zaten çocuk seni taklit etmeye başlıyor. Önce hoşuna giden hareketleri yapar, ya elleri kaldır ya parmakların ikisini birden ne yapar? Oynatmaya başlar. Yatar, kalkar. Allahu Ekber der. Dilinin döndüklerini zaten takliden yapabilir. Sen o taklidini tahkike çevireceksin. O çocukla aranda ne yapacak? Bir fark olacak. O da yat, yatıp kalkıyor. Veyahut camide orada burada bidat ehli dediğin, namazı olmamış dediğin Ağır eleştiriler yaptığın o insanlara da bunu anlattığın zaman o insan ne yapacaktır, düzelecektir. Ve aynı zamanda surenin başında da dediğimiz gibi ümmül kitaptır. Yani Fatiha bütün Kur'an'ı toparlayan, bütün emir ve nehirlerini içine alan gibidir. Yani şuraya yedi tane halka koyun. İşte o halkalara birine emir deyin, birine nehi deyin, birine hamd deyin, birine dua deyin, birine sakındırma deyin. Kur'an'ın bütün bölümlerini bu halkalara bu şekilde ne yaparsınız? Bağlarsınız. İşte Fatiha suresini okuyarak da bütün Kur'an'ı ne yapıyorsunuz? Özümsüyorsunuz. Ve ileride özellikle Bakara suresinde gelecek. Orada hemen bakacağız. Allah Azze ve Celle müminleri kafirleri, münafıkları anlattıktan sonra hemen ne yapıyor? Hep Yahudilerin, Hristiyanların, kitap ehlinin dalalet ve gazaplarında, yani gazaba uğrama sebeplerini bir, bir, bir, bir ne yapıyor? Allah zikrediyor. Zikretmesinin sebebi bizim bunlara düşmememiz. Yani sadece Fatiha'da düşünmeniz değil, onların başına geleni, nasıl geldiğini bilip, geri duracaksınız. Mesela bakara suresine inşallah yarın girdiğinde göreceğiz orada bir bakaranın neden olduğunu biliyorsunuz bir sığır kesme olay Allah dün bir sığır kes budun ağır şuna dokan sana kim öldürdüğünü söyleyecek Rengi ne olacak Çilsin olacak bir çoraba mes mesmesselesi ne olacak yere koyduğunda duracak yok bilmem kaç adım attığında aleyküsselam'ınım Taşı çöpü almayacak. Üzerine su çektiğinde altına su geçmeyecek. Bir sürü ne yapıyor? Aynı Yahudilerin gazaba uğradıkları gibi hareket ettiğinde o ibadeti de ne yapamazsın? Uyamamazsın. Peygamberin namazı böyle. Buncadan bulamamıştı onu bulmuş birçok ne yapıyor? Sanki taş ocağından taş getiriyor sırtına gidiyor. Uysana be adam. Uyamamasının sebebi ya dalalette ya da şerde ileriye gitmesinden. İşittik, itaat ettik diyemiyorsa o zaman demek ki okuduğu suredenin nem ya manasını bilmiyor ya da manasını özümseyemiyor. Allah bizlere anlayış versin, ünlü kitap olan Kur'an'ı tafsilatıyla anlama, ve hayatına geçirmeyi nasip etsin evet. ve bu kitaptaki bu ayetlere dikkat ederseniz o kadar güzel bir dizilişi o kadar güzel bir vezni vardır ki ağızdan çıkarken insana aynı zamanda da ne yapıyor? Haddini Biz de bunu rükiye olarak düşünün, bir de bunu hastaya bir şey okumakta düşünün, bir yılan bir akrep sokmasında düşünün Fatihanın. Sadece okuduğun, Kur'an'da okuduğun faydasının dışında da birçok faydası olduğunu ne yaparsınız anlarsınız. Allah Azze ve Celle bu surenin hayrını bizlere nasip etsin. Bu surenin hakkını veren ve bu sureye gereğince ehemmiyet veren ve her namazda okurken düşünerek, anlayarak ve bunu hayatına geçilerek okuyan samimukullardan öylesin. Süpan ki Allahumma, buhamdiye işedenler ilah illa ente estaqrit ve tesbih